Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçtan Sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk. Teknik Masada Feryal var. Ona da teşekkür ederek bugünkü konuma hoş geldin diyorum. Banu Cennetoğlu ile birlikteyim. Banu hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Banu'yu buraya davet etmek için pek çok vesilemiz var. Zira Hariçtan Sanat'ın e, kavramsal çerçevesine, formatına uygun olarak yurt dışında pek çok yakın zamanda e, sergisi, yeni prodüksiyonu gerçekleşti. İşte bunlardan devam etmekte olan birini bahane ettim ve bu can ...şanlı yayını yapıyoruz... ...Sculpture Center New York'taki sergisini konuşacağız... 14 Ocak'ta başlayan bu sergi 25 Mart'a kadar devam ediyor. Yani bir hafta daha süreniz var. New York'taysanız ya da New York'a yolunuz düşerse Sculpture Center'a uğrayın diyelim. 25 Mart akşamı hatta bir kapanış partisi dahi olacak. Az önce öğrendim ki Banu da zaten orada bir üniversitedeki programa da katılmak üzere kapanış döneminde de New York'ta olacak. Hazır İstanbul'da yakalamışken çünkü yurt dışında çok sayıda projesi de oluyor. Bu sergiyi değerlendirelim istedik. E, bu bir kişisel sergi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk kişisel sergin olarak lanse ediliyor Banu. E, ve son dönemlerdeki üretimlerinden bir seçki niteliği taşıyor. Bir yayın da hayata geçirdiler. Saha Derneği'nde bu yayına bir katkısı söz konusu oldu. Sergi kitabında küratör yani sergin de küratörün üstlenen Sohrab Muhibbi'nin yanı sıra Bart College'da insan hakları projesi direktörü ve karşılaştırmaları edebiyat profesörü olan Thomas Keenan'ın yazıları yer alıyor. Senin işlerinden de. Sergideki seçkiden de örnekler eşlik ediyor bu yayına ve bu sergi bizim geçtiğimiz yılda senin dahil olduğun iki tane önemli başka sergi vesilesiyle hayata geçirdin yeni üretimlere de yer veriyor sadece onlara değil ama onlara da yer veriyor o yüzden hatırlatmak isterim. İlk ki e, Haziran Ağustos döneminde Chisenel Galeri'de Londra'da bir kişisel sergiydi bu. Zaten e, Sculpture Center'da devam eden serginin odağında da Chisenel Galerinin daveti vesilesiyle ürettiğin iş var. Özellikle iş diyorum çünkü 13 farklı adı var bu işin. Şimdi ona gireceğiz. E, geçtiğimiz sene aynı zamanda İnci Evinerle birlikte Türkiye'den Liverpool Bienali'ne katılan 2 Türkiye kökenli sanatçılardan biriydi. O da 14 Temmuz 28 Ekim tarihleri arasında Liverpool'daydı. Hatta Liverpool Bienali ile bir sinerjilerinin bir Ortaklığı daha söz konusu oldu listeyle ilgili Hı -hı. olarak. Ona da umarım vaktimiz kalır. Öncelikle Sculpture Center'la başlayalım. Bu Sohrab Mohebbi'yle daha önceden tanıştığını e, biliyorum. E, ile pardon. E, ve de İstanbul'da da aşina bir isim. İstanbul'da gelmiş gitmiş bir e, küratör. Sculpture Center'daki de yanlış bilmiyorsam ilk sergisi i̇lk hatta. Red Cat'deyli Los Angeles'ta. Evet Hı -hı. bu vesile Sculpture Center'da ilk küratöryal çalışmasını yürüttüğü sergide senin kişisel e, sergin. ...oldu. Bu diyalog nasıl başladı... ...Sculpture Center'dan e, sergi teklifi... ...nasıl geldi, nasıl bir şey vardı başta kafanızda... ...biraz böyle ilk ilk girizgahı... ...konuşalım. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, aslında... E, ...Chicin Hell'in daveti... E, ...sürecinde... ...ya da daveti sonrası çalışmaya başladım... E, ...13 isimden birini kullanalım... ...bence... E, ...hepsini saymaya başlarsak pek fazla... ...bir şey konuşamayacağız. Keçi boynuzu... ...diyelim hı hı. bence e, bugünlük... Keçi boyuzuna çalışırken ki ortaya çıkış noktasına da bir süre sonra değiniriz. Sohrab zaten ilgilenmeye başladı bu işle. Yani daha ne olduğunu görmeden diyebilirim. 2017'de Los Angeles'da Red Cat'teyken Tom Keenan'la beraber düzenledikleri It's Obvious From The Map diye Hı -hı. adlı nasıl çirkin? Yani haritadan e, bariz <gülüyor> e, diye çevirebileceğimiz bir sergide aslında Los Angeles'ta e, kamusal alanda listeyi e, dolaşıma sokmuşlardı. Tanışmamız da öyle olmuştu. E, daha sonra ben çizin yapmak istediğim işi ona bahsetip ve o sürece İstanbul'a geldiğinde e, tanıklık ettiğinde aslında e, hani bir şekilde oradaki merakı ve arzuyu görmüş, yani gördüm diyebilirim ama benim Ee, neye hazır olacağım veya bu iş hakikaten bittikten sonra ve ilk kez gösterildikten sonra bir daha göstermek ister miyim <gülüyor> veya bununla nasıl başa çıkabilirim çünkü e, hiç e, belki benim üretimde çok sık rastlanmayacak şekilde özel... Ee, bir içeriği var. Evet, kedi O oyun... yüzden bu kedi boynuzu. <gülüyor> yani ve diğer ama. 12 at evet. diyelim. Ona introspektif diye bir at e, evet. kullanıyor. Sohbet mesela attaki demeyi... yazısında evet, yani bu seviyor. bir retrospektif değil introspektif hatta introspektif ve retrospektif gibi böyle iki kelimeyi e, birbiriyle kullandığı bir yanı var ve biraz hani işi azıcık tarif de etmek gerekirse senin kişisel arşivlerinden derlenen. Hareketli görüntüler bunlar dijital görseller daha doğrusu illa hareketli de e, ee, olması şöyle, belki şart e... değil ama bir tür metadata. Evet, bayağı e, ağır bir metadata. Çok da uzun bir periyodu kapsıyor. Onu da sana sormak istiyorum. Evet. Yani yanlış bilmiyorsam 2006'dan başlıyor. 2006, 10 Haziran. Evet. E, ve de 21 Mart 2018'e kadar süreci kapsıyor. Yani Aynen. 12 yıllık neredeyse bir süreç senin hem özel hayatında hem içinden geçmekte olduğun toplam, toplumsal ve siyasal e, süreçte, Hepsi. hem sanatla ilişkili çalışmalarında vesaire hepsinden. Yani e, şöyle diyebiliriz aslında yani 12 yıl boyunca Oyuncağı, ...ne tutulmuşsa... E, ...isteyerek veya istemeyerek... E, ...hepsi... Yani hı hı. ...dijitalize edilmiş... ...dolayısıyla bilgisayarda... ...kalmış, saklanmış... E, ...tekrar edeyim mi... ...bilerek, isteyerek veya... ...kaza yoluyla... E, ...bütün... E, şey, ...hard disklerde hı hı hı. birikmiş... E, ...son dönemde akıllı telefonların... ...yoğunu... ...tabii 2006'da düşünürsek akıllı telefonların yoğunluğunun... ...bu kadar olmadığı bir dönemde gidiyoruz... Evet. Ee, bir sürü e, üretimin arka mutfağının malzemelerinin çöp olanlar olmayanlar ayıklananlar ayıklanmayanlar ana olanlar ara olanlar dolayısıyla ve bunun yanında tabii ki e, özel hayata dair işte hastalıklar doğumlar ölümler bir yandan sokak e, içinden geçtiğimiz e, geçmiş olduğumuz ve geçmekte olduğumuz toplumsal olayların dan gene tutulan malzemelerden e, derlenmiş hepsinden diyeyim belki önemli. Yani tabii ki toplanırken bir edit yapıyoruz. E, o yüzden hani hiç e, e, ayıklanmamış, edit edilmemiş şeye çok katılmıyorum. Çünkü toplarken, çekerken illaki bir Editar. Zaten baştan yapıyorsun sonra yani, sergilemek için seçerken yapmasan bile baştan aynen. akıllı telefonun neyi çekip neyi çekmediği neyi hemen o anda silip neyi silmeyi unuttuğun bile aslında bir tür editim. Aynen bu. o yani dediğim gibi bilinçli veya bilinç dışı bir şekilde Hı. oluşan bir toplama. Ee, aynı şekilde akıllı telefonlar öncesi daha analog fotoğraf döneminden de yani hani kamerayı nereye yönelttiğinle de alakalı bir seçim oluyor arasında hı hı. yani o kontak şiddette olan şeylerin arkasında da bir sürü arada da bir sürü olay oluyor ama sen onları kırıklemeye seçiyorsun dönemselleştirmeyi özellikle vurgulamak ister misin yani neden 10 Haziran 2006 ve neden 21 Mart 2018'de 2018. şöyle aslında e, belki bir tık şeyi açmak gerek e, neden böyle bir ortaya koyma arzusu veya hı hı. ihtiyacı diyeyim hatta ya da gerekliliği belki biraz daha Doğru bir tanımlama olur ee, Yani 2015 yazından itibaren içinde bulunduğumuz özellikle 2015 yazında onun öncesi de var ama Yani 2015'ten beri içinde bulunduğumuz basıncın hı hı. bir noktada aslında artık e, e, hani idare edilemez hale benim için kendi adıma idare edilemez hale gelmesi 2017 sonbaharı Evet Yani bir düdüklü tencere gibi düşün ve artık hani patlayacak bir noktada. Ve gitgide tabii ki hani sessizde kalma veya sessizliğin başka bir işbirliğine dönüştüğü bir dönemdeyiz. Ama sessizliği bozmak isterken sessizliğe maruz bırakılanların hakkını yeme veya orada böyle bir abesle iştigal durumu da söz konusu. <Gülüyor> ...biliyorsun ben yaklaşık işte on küsur yıldır bir ölüm arşivi tutmaya çalışıyorum. <Gülüyor> United adlı bir liste. List, <Gülüyor> evet, organizasyonla birlikte. Bunu her gün onlarca ölüm eklenirken tutmaya çalışmanın çok anlatılmaz bir sıkıntısı ve o aslında kapasitesizliği ve sürekli yüz yüze gelme hali var. Ee, sadece bu mevzu değil yani dediğim gibi 2015'den beri içinden geçtiğimiz e, durumun aslında getirdiği bir e, basınç yükselmesiydi ve o hiçbir şey seçmeden hiçbir, hiçbir mevzuya hiçbir kimliğe spot tutmadan bu son 12 yılda ne oldu bütün bunlar olurken yan, yanında neler oluyordu ya bir bakma gerekliliğiyle doğdu bu iş ve e, yani işte sokakta Birileri vurulurken evde ne oluyordu? E, denizde insanlar ölürken öbür plajda ne oluyordu? Tabii tamamıyla bunu hani her şeyi kapsıyor gibi bir şey söylemek çok yanlış olur. Benim aracılık ettiğim Tabii. kanallardan Seninle bahsediyoruz. Seninle ilgili pek çok şeyi kapsadığını evet. söyleyebiliriz yani, ama. Ben sonuçta onun aracısıyım ama bazıları benimle ilgili ya yani benimle ilgili olmanızın tek sebebi belki o anda orada oluyor olabilmem. Evet, tanıklık, tanıklık olabilir. O tanıklığın sorumluluğu, sorumsuzluğu. Genel şey söyleyeceğim. Tanığın sessizliği ses vermesi. Bütün bunlar zaten yıllardır üzerine düşünmeye veya cümle kurmaya çalıştığım şeyler. Ve cümle kurmaya çalışırken illaki bir hiyerarşi yaratıyorsun. Hı hı. Bu baştan belli bir kararla veya bilinçle toplanmış şeyin aslında o düz açılımı nasıl olur? Ve hiçbir şey seçmeden yan yana koyarsak nasıl bir tarih okuması olur? Kişisel tarih nasıl okunur? Toplumsal tarih nasıl okunur? Diye bir bakma ...gerekliliği diyeyim. Dolayısıyla yüz, ortaya çıkan şey 128 saat kabaca yani, yüz, yani dakikası da var ama hı hı 128 hı. saat diyebiliriz bir süreç. E, sabit ve görüntülü görüntülerin ayıklanmadan arka arkaya montaj almasından oluşan... ...bir hareketli görüntü, bir film veya bir video diyebiliriz. Neden 2006, Şöyle, Haziran? Şöyle, 2007 e, veya 2005'te Türkiye'ye döndüm. Yaklaşık 10 küsur yıl sonra. 2007 e, Mayıs'ı, Haziran'a hatta... ...listenin yaklaşık 3, yıl, 3 yıllık bir çalışma sonucunda... ...ilk kez kamusal alana çıktığı tarih. Hı hı. Amsterdam'da. Ee, aynı hafta canın benim hayatıma yani ha, yani hamile kaldığım tarihte... Hı hı. ...hani hı hı. dürüst söylersem. Dolayısıyla onun bir sene öncesine gitmek istedim. Yani bu iki çok belirleyici ve bir, bir yani beraber ve o andan itibaren ayrılmadan devam eden. Kesinlikle. E, Süre gelen, hayatına giren. Evet ve giren ve koşulsuzca devam evet. eden e, iki durum. Hı hı. Bir çok kişisel. Can ve liste. Ve ondan bir sene önceden... ...bakmak istedim. Aynı zamanda biliyorsun Milad Hranding'in... E, ...öldürülmesi 2007 Ocak. E, son 12 yıl çok acayip bir 12 yıl. Sadece burası bu coğrafya için değil. Yani... Bütün e, dünya için Global olarak çok acayip bir 12 yıl. Teknolojik olarak da çok acayip şeylerin değiştiği bir 12 yıla bakıyoruz. Dolayısıyla bunların... E, Evet, başlangıç öyle. Liste ve Can'dan bir sene önceye gidiyorum. Hı hı. O yüzden 2006 Haziran. Neden? 2018-21 Mart. Bir bir yerde durmam gerekiyordu. Bir deadline de lazım, işi bitirmek Bir o iki tam nevruza denk geldi. Hı hı. Dolayısıyla ikisi birden e, güzel bitti. ...durma günü olarak geldi bana. <gülüyor> Peki 128 saatlik... ...hatta belki daha da fazlası var... ...22 Hı -hı. dakikaymış... Hı -hı. ...tam önümdeki notlarda var ya, ...128 saat 22 dakika süren bir çalışma... ...nasıl sergilenir... ...izleyici bunda ne bulur... ...ne görür... ...ya da yani burada küratöryel bir şey bulduğunu de işin içine değil, giriyor... ...bulduğunu görüyor diyeceğim... <gülüyor> ...birazcık öyle oluyor... Şöyle, Çünkü aslında, bu Cheese inhaled de vardı. Zaten Cheese inhaledin orası e, için yaptın ilk odamız. Koşulları için üretilmiş ha. ve o koşulları e, aslında e, şey olarak almış e, kriter olarak almış hı hı, hı. E, bir iş. E, orası 12'den 6'ya kadar her gün haftanın 5 günü açık bir kurum, kargütmayan bir kurum e, ve dolayısıyla 6 saatlik epizotlar halinde. ...derledik, hı hı. E, montajı yaptık diyeyim. Yine ayıklama yani derlemek hı hı. E, belki bazen kafa karıştırabiliyor. Montajladık arka arkaya. İlk gün iki saat açılış olduğu için... ...ertesi 21 bölüm, hatta 20 bölümde de 6 saat... ...sonra da son günde bittiği yerde bitiyor. Yani 21 Mart 2018'e geldiğimizde ne kadarsa o kadar. Hı hı. E, ve bundan sonraki gösterimlerinde de... ...yani şu anda hala kurumda, Sculpture Center'da gösterilirken de... ...altı saatlik epizotlar halinde gösteriliyor... ...ve bundan sonra... ...önümüzde bu yıl içinde yazın... ...Almanya'da gösterilecek... ...on... E, ...da açılıp altıda kapanan bir kurum... ...mesela Almanya'da Hı -hı. ama... ...o iş Hı -hı. yine altı saatlik 6 saat. gibi oldu. Evet, ...Sculpture Center'da aslında yedi saat açık ama... E, ...işe girdiğin... ...yani diğer işler var Hı -hı. ama... E, ...keçi boynuzu... ...on ikide başlıyor... Hı -hı. ...ve, kapanana kadar, Ve devam kapanana kadar devam ediyor... Ne görüyorsunuz? Herkes aslında kendi filmini üretiyor. Yani e, çok inat edip hepsini seyretmek mümkün. Hı hı. Yani kamp kurup. yani imkansız <gülüyor> Teorik olarak imkansız mümkün değil. Tabi, tabi. Ama e, kim o, ne zaman nereye nasıl girdiyse... ...ne kadar sabrı varsa, ne kadar enerjisi varsa... ...o gün hava ne kadar soğuksa... ...özellikle Sculpture Center eski bir depo... ...olsa çok soğuk oluyor kışın. E, mümkün olduğu kadar rahat... Koltuklar koymaya çalıştık. O önemli. Yani oturmak isteyen oturabiliyor. Hatta arada kestirebilirsiniz. hani uyanıp tekrardan hı hı. Iı, bakma ihtimalini ıı, vermesini istedim. Karanlık bir oda yok. E, mekanın tüm e, gün ışını açık. E, Dolayısıda dışarıyı cisin evlerde öyle. Dışarıyı görebiliyorsunuz. E, Ses. Sahnenin arkası yok. Hı hı. Gösterilen sahne aslında dev bir kibrit kutusu gibi. E, oldukça büyük. Arkasına da dolaşıp görebiliyorsunuz geri. Yani bir arka ön, bir sinema sinematik bir şey yok, deneyim okay. değil. Özellikle de bundan kaçınmak, karartmaktan. Zaten bir seans fikri hiç yok. Hiç yok. Ondan bahsettim. Bu arada tabii gün içinde ışığın değişmesi, mekanın değişmesi, mekanın yani o bütün mimarisinin de kendi, filmle birlikte değişmesi de e, istendiğimiz bir şeydi. E, pardon ne sordun? Ses yani. ya da ses. diyalog, evet. anlatı vs. O da ses, dil meselesi de işin içine aynen, girebilir yani. falan diye Bir sürü diye farklı dil var e, tahmin edersin. E, ...altyazı yok... E, ...sesler tamamıyla ham bırakıldı... ...hiçbir regülasyon yok... ...yani dolayısıyla nasıl çekildiyse... ...öyle... E, ...tabii bu arada içeride... ...yani 128 saatin içinde... ...tamamiyle bitmiş... ...full editlenmiş... ...itinayla... <gülüyor> ...regüle edilmiş... ...bitmiş işler de var... Tabii. ...yani mesela... ...en bence net örnek... 2013'te ...Yasemin Özcan'la yaptığımız... Hı hı. E, ...şey Arter'de için... Arter'da gösterilmişti... ...2. sergisi hı hı. için... E, Cosmic Trash is is is is is is is is is is is ...daha sonra şeyde yaptığımız... E is is için... is is is is is is is is is is is is is is is is is is alt yazılı olmak üzere... ...orada... Veya yine 2012'de saltta listeyi ilk dolaşıma soktuğumuzda Esra Sarıgedik'le beraber orada Emel Kurmay'la bir konuşma yapmıştı. Hı hı. Bir buçuk saat Türkçe. O da var. O da var. E zaten liste de var. Hemen liste oraya geçelim zaten, mi? Tabii, zaten liste en baştan itibaren 128 saat hı hı. boyunca aslında bir kırmızı... ...ip şeklinde devam ediyor. Çok farklı... yani. ...bir bağ, her şeyi birbirine bağlayan... Evet, ...yani ciddi dokumentasyon da var... ...benim çalışma sürecindeki... ...çektiklerim de var... ...yani liste hayatımıza... ...nasıl girdiyse onun... ...hiç elenmemiş... ...temsili diyeyim bir şekilde... ...bütün film boyunca kesiyor. Biraz listeyi açmak istiyorum. Zamanımız azalmaya başladı bile çünkü Liverpool, Biennale ve işte Chisnagallar'ın iş birliğiyle bu sene oldukça büyük bir kesime ulaşma sağladı aslında. Ulaştı çünkü The Guardian yayınladı. Ayrıca senin geçtiğimiz aylarda Salt'ta Arte ütülü bu yararlı sanat konuşmasında da hep birlikte konuşmuş olduk. Orada senden de bir şeyler duymuş olduk. Her şeyden önce sen buna bu bir sanat işi değil bir yapıt Değil diye Hı -hı. Hı -hı. Hani o vurgunu özellikle burada gündeme getirmek Hı -hı. isterim. Çünkü evet sanat bağlamında gösterildiği yerler var. Sculpture Center gibi Liverpool, Biennial'i... Sculpture, Sculpture Center'da yani değil de... Yani işte oradaki evet, şeyin evet. içinde Hı -hı. sonuçta. Ee, keçi Boynuz'un içinde Hı -hı. diyelim. Ee, The Guardian'da çıkması gibi, Liverpool'da başına gelenler gibi gibi... ...pek çok hani daha sanat bağlamında değerlendirilmesi söz konusu ama... ...sen bunu bir sanat eseri ortaya çıkartmak için yapmadığın gibi... ...öyle olmadığı iddiasındasın aslında. Yani ...bu da senin iddian olduğu için Hı -hı. Onu, onu vurguluyorum... ...nedir o zaman liste? E, liste aslında aslında çok net... ...yani e, benim... ...mesleğimi kullanarak... ...ve mesleğimin bana... E, ...tanış... ...yani sağladığı kaynakları kullanarak... E, ...bağlantı... ...para, zaman... Aynen, aynen. ...kurumlar, yani işler, mekan... ...yani iş yapıyorsam onu yapıyorum... Hı -hı. ...ve onun getirdiği bir e, etrafta... ...onun yarattığı bir ekoloji var... Yani ...onunla birlikte... Ee, karşılaştığım ilk günden beri e, kendi bulunduğu kamusallık ki bu bir web sayfası United'ın onun dışına çıkabilme olanaklarını ko sağlayan kolaylaştıran e, tedarik eden olmaya çalışıyoruz hı hı. Ee, buna ben belki ön ayak oluyorum ilk ayak benim ama bütün bu işbirlikleri e, işbirliği yaptığımız kurumlar işte diğer küratörler, diğer sanatçı arkadaşlar e, gazeteler ...bütün emeği geçen yazarlar... Çevirmerler, ...editörler, editörler. çevirmenler... ...çünkü farklı farklı dillerde Aynen. bunu değil mi? Türkçe'de Aynen. dahil olmak üzere farklı dillerde bunu... ...o dillere uyarladığımız çevirdik. Hangi diyeyim, coğrafyada yok, evet. Hangi coğrafyada eğer dolaşıma girecekse... ...o coğrafyadaki en yaygın kullanılan hı hı. dillerden birine çevirmeye çalışıyoruz. Bunu da her geçen... Çeviri deneyiminde çok daha aslında çeviri politikaları, sınıflandırma politikaları, terminoloji, i̇deoloji. listelemek, ideoloji. Çünkü her, hiçbiri bunların masum kelimeler değil. değil. Ee, ve bu da yani 10 yılı aşkın bir süredir yapmanın getirdiği bir aslında artık bunun gerekliliğini tartışabiliyoruz. Yani i̇lk başta daha e, acil bir şey. Bunun sokağa çıkması lazım. Yani Amsterdam'daki 2007'deki gösterimde ki telaşımı ve şeyi... Hiç unutmayacağım. Yani hani o kadar içini e, dekomprese etmeden bir şekilde gösterme. Yani çünkü öyle çıkması gerekiyordu ama yıllar içinde çıkan şeyin içinde ne olduğu ve nasıl tanımlandığı, o bütün o ölüm sebeplerinin nasıl formüle edildiği konusunda bambaşka bir yere geldik United'la beraber Hı -hı. tabii ki. Peki nedir liste? Bilmeyenler List, için tabii, özellikle çıkradı dinleyicileriyle e, paylaşalım. Liste, Neyin listesi. Liste 1993 yılından beri Avrupa'ya girmeye çalışırken veya Avrupa sınırları içinde e, sokakta hapishanede e, göçmen kampında e, farklı yani nefret cinayetleri de dahil buna farklı sebeplerden hayatını kaybetmiş insanların e, bir e, neden kaybettiklerini belgeleyen bir doküman. Bilindiği kadarıyla e, isimleri, e, me, nereden geldikleri, e, yaşları, e, cinsiyetleri tekrar tekrarlıyorum bilindiği kadarıyla çok Aha. bilinmeyen de bilgi var. kayıtlara ölüm... bakılarak muhtemelen Dok, bu değil Bu ölüm sebepleri ve bu e, ki, vakayı belgeleyen kaynak e, bu listede bir pdf formatında yer alıyor. Kaç kişiden bahsediyoruz Banu takriben? <gülüyor> Böyle benim önümdeki notlarda bir 34 dört günün şu anda, bir rakam yani şu var ve an, tabii ki artıyor bu. Yani bu zaten e, bir parçası sadece. Yani Hı -hı. bu asla e, gerçek rakam tabii. değil. E, şu an Ocak, en son Ocak üç dokumentasyonu çalışıyoruz. E, yani yaklaşık iki bin kişi daha Eklendim. ekleyebilirsin. Evet. Ama dediğim gibi yani gerçek rakamı kimse bilmiyor. Bilmek de imkansız ee, maalesef. Ve 93'ten bu yana bu e, insanların... United United e, e, For Intercultural Action adlı bir Budapest'te ve Amsterdam menşeli bir e, STK tarafından derleniyor 93'ten beri. Benim onlarla iş birliği yapmam e, 2002-2003 başlangıcı. E, çok Hafif başlayan bu işbirliğinin yoğunlaşması 2012-2013 yani listede daha görünür oldukça mevzu çok ağırlaştıkça maalesef daha da katma yani hiçbir zaman e, basit bir mevzu değildi bu elbette şüphesiz ama daha Hiç da katmanlı farklı, farklı. nedenlerin sayısı coğrafyaların sayısı pek çok şey arttı bu dönemde. Yani... Dalgalar, yeni, yeni, bu alanda yeni başlayan dalgalar... Tabii şu dalgalar. Geçen hafta şöyle bir haber vardı, şeyde, Guardian'da... E, ...Korkunç, Avrupa Birliği, e, onların tabiriyle söylüyorum... ...göçmen krizinin, göçmen krizini çözdüklerini iddia ediyor. <gülüyor> e, hem de öyle bir şekilde çözdüklerini zannediyorlar ki... ...tamamiyle aslında sınırları, e, yani gözden Irak, gönülden Irak gibi bir formata getirip... böyle e, çözmüş Kuze oluyorlar. Kuzey Afrika'da... E, <gülüyor> sınırları manipüle etmek için ve oradaki gardları resmen fon çıkartarak insanların aslında o denizleri terk etmemelerine vesile olmaya çalışıyorlar, evet. sebep olmaya çalışıyorlar. Hatta yani bunun hani orada insanlar yakalanıp tekrar oradaki e, kamplara, işçi kamplarına veya hapishanelere tekrar götürmeleri ilgilenmiyor Çünkü önemli olan o suları terk etmemeleri ve terk etmelerinin engellenmesi. Bunun için parayla haydut tutuyorlar diyebilirim. Arafta kalsınlar diye yani. İyi nerede kaldıklarıyla çok ilgilenmiyorlar <gülüyor> kendi su sularına girmedikleri evet, işte sürece yani. Evet. <gülüyor> evet. Tabii. Peki son birkaç dakikamızda sergideki belki bir yapıttan daha bahsetmek mümkün olur ümidindeyim ama hatırlatalım dinleyicilere Banu Cennetoğlu ile birlikteyim. 14 Ocak'tan bu yana New York'taki Sculpture Center'daki kişisel sergisinden bahsediyoruz. 25 Mart'a kadar vakit var ama bu sergiden bir seçki senin Katacağın yeni yapıtlar da eklenerek e, Temmuz'la Kasım arası yani bu yazdan sonbahara kadar da K21'de sergilenecek Düsseldorf'ta Almanya'da. Onun için de şimdiden iyi çalışmalar dileyelim. Düsseldorf. Ama yine Almanya'nın başka bir kentinde karşımıza çıkan e, bir işin devamı Sculpture Center'da şu anda e, Off Duty bu sefer. Değil mi? Hı. Senin e, Documenta Kassel ayağı için yaptığın Müzeyün Fredericianum'un yazdığı o tabeladaki harfleri kullanarak yaptığın... ...Being Safe is Scary adlı bir çalışmam vardı... ...ben de hatta Hürriyet Kitap sanata Sanatı'na... ...acizane bir şeyler karalamıştım üzerine... ...onun da bir... E, ...devamını diyeyim yanlış tarif etmiyorum umarım... E, ...sergide bulmak hmm. mümkün... ...ondan da izler var... İzler var, devamı değil aslında izler var... ...çünkü aslında e, artık öyle bir iş yok... ...o sadece... E, Fredericianum'un e, cephesinde, ön cepesindeki kendi müze e, tablasında Tabelası, şey, müzeyim, Fredericianum yazan harflerini e, belli bir müzakere sonucu e, ödünç alarak onlardan e, alınan dokuz harfin üstüne onların kendi e, tipolarının, yani çünkü belli bir tipo kullanılmıyor o zaman taklit ederek hı hı. E, eksik harfleri ekleyerek. E, Güvende olmanın korkutucu olması üzerine bir cümle kurmuştuk. Being Euro. safe is scary evet. diye yazıyordu dev Bu şekilde. da zaten Atina Teknik Üniversitesi'nde tam Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki kanunsuz anlaşma yapıldığı zaman 2016 Mayıs'ında Teknik Üniversitesi'nin içindeki e, göçmen dayanışma merkezinin duvarındaki bir yazıydı. Hı -hı. Kimi yazdığını bilmiyoruz. Biyaner'in, bu arada diyorum pardon, Dokumento'nun bir ayağı da Atina'daydı. Bunu da hatırlatalım. Evet, hatta o yani, araştırma evet. gezisiydi. E, dolayısıyla Hanım'un Fredericianum e, Fredericianum'un, yani bölgeyle olan müzakere sonucu bunu yazmama izin verdiler. Kendi harflerini ödünç alarak. Sergi bittiği zaman onlara harflerini geri verdim. Ben de altı tane yeni Senin harfimle kaldım. Evet. Hiçbir şey yani <gülüyor> anlam o an ona göre anlam ifade etme, yani söylediğimiz cümleye göre ve onların adı o yüzden e, artık hani görev dışı e, of duty. off duty olarak adlandırıldı ve tek başlarına varlar. Tabii ki bütün o tarihe ve bütün o müzakereye refer ediyorlar ama yine de e, ilk defa bireysel olarak e, görücüye çıktılar. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lginç de bir şey yarattı bence sculpture Center'da, bütün işi sarmaladı. ...keçi boynuzunun etrafına dağıldılar... ...ve gazete arşivleri vardı... ...konuşacak vaktimiz yok... ...dolayısıyla da... ...başka türlü bir tarih okumasına ilgilenen... ...bir sergi olarak aslında... E, ...bence hani gayet... E, Çünkü nasıl olacağını bilmiyordum hakikaten. Hani orada bütün o büyük Fredericianu'na yüklenen görevden sonra nasıl bir görevsizlikte nasıl var olacaklardı? <gülüyor> Bence gayet başarılılardı. Çok güzel bir Scrabble denemesi evet. olmuş diyebiliriz. yani. Hiçbir anlam üretmeyen. Evet. Evet. <gülüyor> Banu çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Banu Cennetoğlu ile birlikteydim bugün. Umarım ileriki projeleri için tekrar misafir etme fırsatı bulacağım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Teşekkür.